1640 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in eve veya mescide girip çıkarken okuduğu dualar, evet, Hazreti Peygamber evinden çıktığında söyle diyordu, Allah'ın ismiyle, Allah'a tevekkül ettim, ey Allah'ım, kaymaktan veya dalalete gitmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahice yapılan bir harekete maruz kalmaktan sana sığınıyorum, Hazreti Peygamber mescide girdiğinde, kovulmuş şeytanın şerrinden, azim olan Allah'a, kerim olan yüzüne, kadim olan saltanatına sığınıyorum, derdi.